Erkeğin eşinin rızası olmadığı halde erkek kardeşi için faizli kredi çekmesi doğru mudur? Erkekler eşinin rızasını almadan gerektiği rızasını alması gereken konular nelerdir evet. demişler de kredini, krediye Allah'ın rızası yok başta. Evet yani, çok mi? doğru. Yani zaten faizli kredi noktasında e, bizatihi hanımefendinin kendisi ısrar etse faizli kredi çektirse kocasının bu hususta onun istişaresini dinlememesi lazım. Ama biz şöyle değerlendirelim. Mesela diyelim ki bir insan kendi kardeşine yardımda bulunuyor. Kardeşinin ailesine veya kendi ailesine, annesine, babasına, kız kardeşine neyse akrabalarına yardımda bulunuyor. Ve karısı da istemiyor yardımda bulunmasını. Bu durumda ne yapmak lazım? Yani mutlaka kardeşine verdiği her bir lirada kendi karısına sorup karıcığım işte ben kardeşime yardımda bulunacağım veya anneme yardım edeceğim, işte şunlara yardım edeceğim, senin rızan var mı yok mu şeklinde bir talepte bulunması gerekir mi? Yani esas itibariyle gerekmez. Evet. Yani madem ki bu insan mal sahibidir, parayı kazanan bu insandır, kendi ailesini ihmal etmeden, kendi ailesini ihmal etmeden, çoluk çocuğunu ihmal etmeden kendi kardeşine de yardım eder. Hatta yardım etmelidir, yardım etmelidir. Ve anne babasını, kendi ailesinin zaten bir ferdidir. Anne babası kendi ailesinden de daha önemlidir. Dolayısıyla onları ihmal etmeden mutlaka destek olması lazım. Burada hanımlara düşen şey şudur. Şunu bilmelidir. Nasıl ki bu insan e, benim kocamsa eğer bize bakıyorsa, hı hı. infak evet. ediyorsa aynı şekilde bunun insani ve İslami bir vazifesi daha var. Allah Celle Celaluhu'nun kendisine verdiği bu imkanları paylaşmalı. Şimdi mesela Furkan hocam bir örnek vereceğim. Ben. Buyurun hocam. Şimdi mesela bir insan düşünün bir ev sahibi olmuş. Ve kendi kardeşi var mesela kiracı. Ve kirasını ödeyemiyor. Asgari ücretle çalışıyor düşünün. Kirasını ödeyemiyor. Şimdi bu insanın eşi diyor ki senin evin var ama bizim bir arabaya da ihtiyacımız var. Bu arabayı da almalıyız. Şimdi benim kanaatime göre bu insan şöyle bir muhasebe yapmalı. Benim bir evim var oturabiliyorum. Ama benim kardeşimin oturacak bir evi yok. Ve kira ödemeye imkanı da yok. Şimdi ben araba mı almalıyım? Benim çok zaruri olmayan bir ihtiyacım. Belki de olsa da olur, olmasa da olur. Ee, kardeşime yardım edip destek çıkıp bir ev sahibi olmasını mı temin etmeliyim? Acizane benim kanaatime göre burada insani olan, İslami olan, e, orada senin evin var elhamdülillah. Bırak da kardeşinin de senin gibi olmasa da başını sokacağı bir eve olsun. Şimdi burada veya hanım kirasını rahat ödesin. Kirasını rahat ödesin. Buna yardım et. Şimdi hanımefendilerin buraya devreye girerek kocalarını her fırsatta rahatsız etmesi. İşte bizim arabamız yok, bizim ikinci evimiz yok. Bizi tatile götürmüyorsun. Bizden kısıyorsun, kardeşlerine veriyorsun. Vermek zorunda. Vermek zorunda. Yani bu bir insani görevdir, İslami görevdir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir nimeti vermişse insana düşen o nimeti başta en başta yakınlarından başlamak üzere o nimeti paylaşmalıdır insan.